İnkar edenler ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her kavim içinde bir yol gösteren vardır.